Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sizin gibi erken kalkanlardan biri attığımızda şimdi bakalım nasıl başlamış günü, hangi maceraları yaşayacak? Güleli efendim Merhaba <gülüyor> Ne macerası geliyorum Biz macerayı gece yaşadık Neyse ki Nagan ablanla Nagan ablanla Hakikaten de maceradan maceraya Dün geceki maceraları ki macerayı yaşadık yani ne tip maceralar hani gece çıktığınız bir şeyler mi yok gece evdeydik ya bunun dışında maceralar. <gülüyor> İlla anlatıracaksın yani insanın üzeri de kalmadı senin yüzünden üzeri Nagihan içeriden Dinliyor şu anda Anlatmasana sen Niye anlatıyorsun diye her şeyimizi Her yaptığımızı niye anlatıyorsun insanlara diyor ben de çok Sus ben kocam olarak emir reisi olarak diyorum bazı kararları Kendim duruyor <gülüyor> Kapıdan bakıyor şu anda. İyi anlatıyor o da? Anlatın demedim ki ben. Hani ne mi? dışarıda bir maceram oldu falan. Yani hani dışarıda yok yani. Dışarıdakini anlat, içeridekini anlatma diyorsunuz. <gülüyor> Kıç. Ay geberticeksin, egeceğim beni geberteceksin Benden ne istiyorsun? Beni parçalamak mı istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Yok, bir günaydın demek için mi aradınız? Ne, ne yapmaya aradınız? Ya? Yani hani, rüya gördüm. Ay bir rüya gördüm nasıl bir yani sinirlerim bozuldu Nagihan beni böyle bir uyandım ter içinde ter ter ter artık ayak bileklerim bile terlemişti normalde benim ayak bileklerim ince hiç terleme ayak bileklerim bile terlemişti yani. Bunu iyi mi? ne ne oldu ne hasta mısınız yani onu bile Hayır yani bir uyanım Nagihan yatan köşesinde büzüşmüş, aynen büzüşmüş panda gibi büzüşmüş, korktuş titremiş, bacaklarını çekmiş. Bana bu ki Levent diyor ne oldu sana? Ay dedim Nagihan Bana ne oldu bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum terle bir ayak bileklerim terlemiş o sırada. Geçmiş olsun diyor da. Hayır sonra da ben tabii yavaş yavaş kendime gelince ortaya çıktı. Rüyamdan olmuş. Rüyamdan olmuş. Ne gördünüz rüya? E yani rüya cam balkon rüyası gördüm. Cam balkon rüyası diye biz buraya bir kayıt açalım o zaman adı? <gülüyor> <gülüyor> aç kardeşim aç yani i̇şte bu, bu adam ne kadar matrak bir adam bu adam ne kadar enteresan cam balkon evet gördüm cam balkon rüyası cam balkon yaptıralım diyor Nargen <gülüyor> yaptırmıyor yaptır yaptırmayalım yaptıralım yaptırmayalım yaptıralım ben evim reisiyim diyorum yumruğumu masaya böyle tık diye bir vuruyorum hayır diyorum yaptırmayacağız sen git kendi başına. Kendisi bir yerlerden numaraları bul Ben tabii rüyada bunu görmedim O sonradan fark ediyorum Nul numarasını Can Balkoncu ara Ben de o sırada evde ev üstünde Hafif bir şey var tak, tak, kapı Balkoncu Can Balkoncu Allah Allah. Açıyorum kapıyı. Sen cam balkoncusun. Ben mi cam balkoncusu? Cam cam balkoncusun. Yani Ege değilsin ama sen yani tipin olarak sen ismini sormadım belki ismini ama cam balkoncusun yani. Başka bir özelliğin yok. Cam balkoncu diye geliyorsun. Siz benim ben olduğumu anlıyorsun. Hayır hayır rüyada sensin. Yani insan olarak şekil olarak belki biraz daha şekillisin. <gülüyor> <gülüyor> Kırılmadın değil mi? Kırılmadın bozulmadın Yok ne bozul ya? yani Yani işte öyle Cam balkoncu geliyorsun içeri giriyorsun Sen balkon verdi Beyefendi diyorum ne balkonu sen beyefendi diyorsunuz siz aramadınız mı? Randevu almadınız mı? Ben randevusuz gelmem. Gelmişsiniz. Böyle uzuyor galiba anladın. Yani böyle bir anlatayım istersen. Uzu, uzatma kısmını şey yapalım. Her, a, randevu var yok der. Neyse ortaya çıkıyor. Nagihan Ben sinirli tabi. tabii. Ama diyorum ya, ne yapacaksınız yapın diyorum. Sen çıkıyorsun bakula. Malzemeler taşınıyor falan filan. Terlenmeler başladı tabii. Taşı taşı taşı. Ben hiç ilgilenmiyorum. Açıyorum ben. Ben orada ayıp dedim lan gazetelere bakıyorum... ...senin yanında böyle bir de çay mı içiyor sana da sormadım... E ne zalim... ...bana niye zulüm ediyorsunuz ki orada yani... ...yani işte ya, öyle bir şey... ...sonra diyorsun ki beyefendi diyorsun... ...doğalgaz borusunu ne yapacağız... Bak şimdi. <gülüyor> <Ya, gülüyor> doğalgaz borusundan ne diyorum? Doğalgaz doğal borusu ne yapacağız? Diyor, böyle, böyle diyorsun. Buradan doğalgaz borusunu camların onun öne göre ölçüsünü almak lazımdı diyorsun. E ben diyorum ki bunu diyorum Nagihan'la konuşacaktınız. O aldı randevu. Allah Allah. Uzuyor Nagihan kimdi beyefendi ben ne yapayım? Kestirmem lazım mı? Kestir git. Ben malzemeyi bırakamam falan filan. Uzuyor da uzuyor. Ben tahmin ediyorum ne kadar uzadığınızı siz bu iyi bari ölmeden uyanmışsınız biraz termeliye ve bu kadar sıkıcı rüya olur mu ya? Ee, hala böyle sıkıcı gibi gidiyor. Ama diyorum sökün her şeyi sökün cam balkonu istemiyorum sen bunu diyarlıyım beyefendi diyorsunuz Ya balkonu sökümeyiz sökersin sökemezsin sökersin sökemezsiniz sökersin sökemezsiniz sökemem beyefendi diyorsunuz Sökersin beyefendi diyorum sen bunun üstüne al o malzemeleri Bir defa lak diye al oh, Ne olacak diye oradan doğal gaz borusunu bir söktün sen lak diye Bir söküşün var ona lak diye ee? Ondan sonra aldım o boruyu Beyefendi diyorum ne yapıyorsunuz Ne yapıyor Lag diye belimi bir indirdim boruyu Anam diye kıvrılmamla birlikte Geçtin arkama lag lag lag lag. La o doğalgaz borusuyla her taraflarımı mozman ettin Yani gidişat oraya Yani gidişe oraya Laak laak laak Vurma diyorum beyefendi vurmayın Vuruyorsun vuruyorsun Beyefendi diyorum vurmayın Vuruyorsun vuruyorsun Sıçranmışım Sıçrada balkondan mı? <gülüyor> Yok yani rüyada ayak bileklerime kadar tel içinde rüyada sen benden ne istiyorsun? Geceyim yani rüyada dayak. Radyoya bağlanıyorsun. Lafla dövüyorsun burada da. Ne dedi lafları? Lafla da dövüyorsun. Sen fena çok fena davranıyorsun. Ne <gülüyor> diyorsun? Sevgizlinin neydi Güzeldir günler diliyorum. Nagihan da sana selam söyledi. Gelsin onu diyor. Kol böreği yapayım diyor. İyi, ben öyle kol böreği çok sevmiyorum. Koldan böyle kol gibi börek yapıyorum. <gülüyor> Ay kızdı bana tamam. Kapattım ben kızıyor bana şu anda. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. <gülüyor> Radyo Tüslü Siz Modern Sabahlar devam ediyor. Seviyorsanız severler duyurulsunlar efendim hoş geldiniz Tüslü Uzun. efendim ee, acı bir haberle başlıyoruz hemen bültenimize. E, Oktay Demirci Oktay Erle büyük radyoci Oktay Demirci Fantuşka Fantuşella Evet şu an İlerlediğinde İlerlediğinde Ama dünden de belliydi Dünden belliydi ee, zor da olsa dün yayında son 5000 kelimesini kullandı. Artık hiç kullanılacak bir şey Sadece kalmadı. Sadece mesaj atabiliyor telefonla. Eme eme diyebiliyor. O da o, okey öptüm diye bir mesaj. Sadece onu yazabiliyor galiba. İstediklerini zaten parmağıyla falan gösteriyormuş. Neyem diyormuş. <gülüyor> yani Didem'le konuştum. Ben dedi artık dedi, daraldım dedi. Bunun dedi altını üstünü temizlemekten dedi. Yani aslında biz Her o haliyle tabi. yayına çıkarıp biraz gülmek istiyorduk ama gelecek durumu da yok. Maalesef. Ona bile ona bile izin vermediler sevgili dinleyiciler. Ona bile izin vermediler maalesef. Ee, öncelikle bir kez daha geçmiş olsun Dün e, üç 3-1'lik e, net bir skorla Şey diye bir yorum duydum ben tam o sırada böyle hani radyoya biniyoruz arabaya binince radyo açılıyor ya ilk e, Bak, şeyi çevirince. Bak adettir arabaya binince önce radyo açılır. Anahtarı açırır. bir çeviriyorsun radyoyu ha. duyuyorsun sonra ha. motoru çalıştırırken bir radyo kesiliyor ya. Hı hı. Oradan ben yorumlamaya çalıştım Ne beceriksiz Macaristan karşısında ruhsuz bir takım olarak çıktık dedi. Tam skoru söylerken şey oldu. Araba çalıştı kesildi radyo. Ha. Ama onun çok iyi bir yorum olmadığını anladım. Galiba. Maçın skorunu diyorsun. 3-1'lik evet. Evet. bir mağlubiyetimizle beraber ee, bu da baya bir kaybımız oldu. Ne diyorsun ege ne olur ne diyorsun bu can... yani sonradan toparlarız değil? Macaristan mi? diyorsun. ne oldu? Macaristan bildiğimiz Macaristan. Ya yani babam gocuk elma Derken falan filan derken gene e, Macaristan yaptı yapacağını. Yaptı yapacağını. Amcananım sağ olsun. Evet ne olacak canım Allah biraz şey da Macarlar oynadı. Macar evet. futbolu zaten yıllardır aynı bildiğimiz Macar futbolu. Bir de bir iyi tarafından bakmak lazım. Her şey çok iyi gidiyor. E bari hani futbolda. Futbolda da yüzümüz gülmesin canım. Yani bir şeyde hiç olmazsa bir şeyde o da nazarlık olsun canım. Gerekirse de Macaristan için de bir tezkere çıkarız. Yani. bu da Tez yani o Gerek yok o Macaristan'da. Keşke kadar... maçtan önce tezkere çıkarsaydık caydırıcı olsun diye. E, Macarlarda ne? ona göre oynardım. Yani tezkereyi çıkardı bunlar aman çok bastırmayalım falan gibi bir şey mi yaparlardı caydırıcılık olsun diye. yoksa Macaristan'a savaşalım değil mi? yani tabi ki onlar ne ülke dost ve müttefik müttefik müttefik ülkeler pek çok dille aramızda ortak kelimeler var ama Hı -hı. ortak cümlemiz olan tek bir ülke var Macaristan, Macaristan. şeben'de üç kürşe kelime var ya onu da aslında biz yanlış söylüyormuşuz ya. Ee, yani geçtiğimiz günlerde ben ee, araştırdım, şimdi, araştırdım değil ya açık konuşmak gerekirse Beleşçi kız arkadaşı Macar Maja, çıktı evet. Çünkü biz yıllarca burada biliyorsunuz kampanya yapmıştık kız alacaksın saat alacaksan Macar'dan kız alacaksan <gülüyor> macardan, macar'dan diye o da bu e, kampanyaya katılan ilklerden biriydi zaten ya, başka da katılan başka. olmadı, da olmadı. Doğru. ondan sonra o söylemişti yani o söylemiş dediğim o Macar kız adını hatırlamıyorum şimdi Azza ne demişti öyle değil mi o o öyle değil yalnız falan dedi Nasıl öyle bayağı özel? Nasıl güzel dedi. Buradan Macaristan elçiliğinden beyefendi Victor'u konuk ettik. O söyledi bize. O diyorsun. söyledi bize dedim ya. Sen dedim elçi beyden. Biz dedi. Macar diye unutanırız. Evet. O kızın gerçek Macar. Sizin macarını. dedim diplomasi geçmişiniz ne dedim? Bakıyor böyle. Eee dedim. Senin diplomasi geçmişin dedim Emre ile Bela Emre ile üstelikte. Yani. Nasılmış do... cümlenin doğrusu? Ya işte onun da bir daha hatırlayamadım da. Jabam da. Jabam da. Vucuk. Gene öyle yani. Öyle bir şey de galiba biraz yanlış söylüyoruz. Kusura bakmayın yani sabah sabah insanda bir aksan kayması oluyor. Aksanımız kaybetti. Macarca da sonuçta ana dilimiz değil. Değil yani. O benim e, yani ne derler? Gitsen Macar sana derdimi anlatacak Derdim kadar. Derdimi mesela. <gülüyor> <gülüyor> derdimiz ne Derdimiz <gülüyor> ne? Yavrum da sonuçta <vucuk>, <gülüyor> bazen öyle oluyor yani. Evet. Ben mesela... Fransa'da cebimde elma var. Aha. Yani Fransızca, İngilizce de anlamıyorlar. Hmm. Fransızca da ben de sıfır. O yüzden cebimde elma olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çırpındım çırpındım anlatım. Anlatamadın değil mi? Anlatamadım. Macaristan'da olsam mesela. Ne güzel anlatacak. Yani. Ne? Yani daha doğrusu Macaristan'da bunu Türkçesi anlatamıyorum ya. Cebimde elma var diyorum anlamıyorlar dediğinde adam anlar. Beyefendiler. <gülüyor> Kucuk elmam var diyorum. <gülüyor> Yani işte bunlar hep olaylar yaşanan şeyler. Biz biraz esas işimize bakalım. Temaşa sanatına geri döneceğiz. Temaşa sanatına geri döneceğiz. Bakanlıktan haber var. Milli Eğitim birinci sınıflara okulu sevdirmek için neyle bunları sevdirebiliriz? Neyle biraz sevdiririz? geç, ha, yani daha doğrusu bir ay oldu, altılar çocuklar tiksiniyor. tiksiniyorlar. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Şarkıyla, şiirle. Türküyle, Pepe Söylesin. Pepe Söylesin değil okula mi? Okula gidiyorum sonra. Oho. Okula, biraz oynak havalar olması lazım. Yani böyle okula gidiyor diye doğru. yumuşak yumuşak değil de 9-8'lik ben düşündüm. Ona uygun şeyler yapılması i̇şte lazım. İşte o 98'lik en güzel şarkı şey var. Oynaya oynaya, oynaya gelin, gelin çocuklar el ele el ele verin tam çocuklar. Tam şey işte o. 98'lik. Okula gelsinler el ele versinler karşılıklı göbecik atsınlar şarkısını. Vallahi küçücük küçücük onların ceketlerini çıkarıp belirlerine sokacaksın. <gülüyor> <Ö> Önlük. <gülüyor> Önlükleri. Ah yavrularım onlar ne güzel olacak. Yeni şarkıları hemen ben şey yapayım. Saymayı öğreteceğiz mesela. Ee, şarkılar geldi elimize ulaştı. Ee, ulaşmaya devam ettikçe de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bunların güftesi yok yalnız ege. Ya daha doğrusu bestesi var bestesi, ha, bestesi yok. yok bestesi yok. Ee, Öt horozum adlı. Ee, öt horozum öt Derdini anlatma. anlat bana çi çi. Öt öt horozum öt. Horozum horozum Sabah oldu kalk Dört kere öt Dört kere öt E o şey ya Şoparım şoparım hamil, hamil şop şoparım bak, Horozum güzel. horozum Hamil horozum çi ee, Olmadı dört Üç kere öttün Bir daha öt Bir daha öt Ötersin dört Adlı <gülüyor> Ötüyor musun Ötüyorum. Bir, bir daha, daha söyle. Bir daha. Gibi bir şey. Bence güzelmiş. Güzel. Bu. Bence bilindik şarkıların e, güfteleriyle de hoş olabilir. Bir başka hemen şarkıya geçmek istiyorum. Evet. E, bu Sekiz Parmak adlı e, eserimiz şöyle. Sekiz... O güzel bak ama şimdi çocuklara böyle hani e, engelli fiziksel kusuru olan insanlarla e, bir arada olmanın güzelliğini anlatan sekiz parmak şarkısı bence çok önemli de bir şarkı. Evet hemen ben... tabi parmağı olmayan çocuk olur onu dışlamasınlar falan diyor. Doğru söyledin ama burada yani belki iki parmağı değil üç parmağı yok. Onu ne yapacaksın? Sekiz parmak olunca... Yani sekiz parmak nerede Oradan hesap ondan çıkartın yani. <gülüyor> yani kaba bir hesapla yani... Sekiz parmak neredesin? Kirli misin? Temiz misin? Dördüm kirli, dördüm temiz. Yıkanırsam hepsi temiz. Burada da mantık silsilesi veriliyor. Yani evet. aslında ne oluyor çocuk orada neyi algılıyor? Diyor yani ki kara gün kararıp kalmaz diyor. Yani eğer diyor ben diyor yarısı pis yarısı demek ki bu çocuk bir eliyle şey yapmış... Bir taharet herhalde yani. öbür yıkamamış. <gülüyor> yıkamamış. Öyle çıkmış dışarı bir el pis bir <gülüyor> eli keli. <gülüyor> yani o taharet şeyini. E, Dokuz taş <gülüyor> adlı bir hip hop bestesi var. E güzel yavaş yavaş ona gidiyor bu. Dokuz taş. Bu da güzel kafalı bir şey. Dokuz taşı attım suya gülüyorlar doya doya. İkisi düşerken suya yedisi atladı karaya. Bak. Neler neler. Çocuklar delirecek ya <gülüyor> mutluluktan. Ama beni okula gönder ki şu şarkıları doya doya söyleyeyim, Vallahi. doya doya dinleyeyim. Ama yani en çok benim burada şu anda Öt Orozum, ee, gerçekten Öt oruzum. gerçekten liste başı olarak e, yerini aldı. Hadi bakalım hayırlı olsun minikler. Ee, gerçi onu araştırmaya gerek yok ya, şey vardı zamanında, ne sokağı, Susam Sokağı'nda. Susam Sokağı'nda ne güzel şarkılar. Sevdiğim var. sayı 6. Hala aklımda. Hala desin, hala aklında. Yapsınlar. hala elinde, Yapsınlar. ne ne, altının yerini tutamadım. Neydi o şarkı? Onu bir şey, söyleyen birine onu bir şey cool vereceğim ben ya. Arada kaldım vardı. Arada kaldım mı? <gülüyor> Arada kaldım diye böyle bir gene bir rakamla ilgiliydi galiba o şarkı. 7 ile 9'un arasında kaldım falan gibi. Ya, ya da 6'da mı öyle? Elim? Sevdiğim sayı 6'yı onu bilen bir dinleyicimiz varsa onu söylesin. Ona bir şey vereceğim ben. Lüks bir şeyler verelim. Lüks vermen. bir şey verelim. <gülüyor> Sevdiğim şey, sayı 6 ama güzel söylesin. Güzel söylesin. Yani İçli sence nakaratının falan değil. Değildi. Öyle. Vallahi geldi telefonlar. Vallahi helal Ki, olsun. Kaç yıl oldu Samsung'un üstüne? 15 yıl geçmiş midir Şey i̇şte yani. İşte güzel şarkı yıllara meydan okuyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Deniz ben. Deniz hanım hoş geldiniz. Neredesiniz hoş şu anda? Orada Şu anda Ümitköy'deyim. Ümitköy'desiniz. Ne yapıyorsunuz Deniz hanım? Kızımı okula bıraktım üzeriyim. Kaç yaşındayız kızınız? Dört buçuk. Dört buçuk yaşında. Siz kaç yaşındasınız? Otuz dört buçuk yaşında. <gülüyor> tam otuz dört buçuk evet. Bravo. Yani ne, kaç yıl oldu siz Susam Sokağı'nın son bölümünü izleyeli? Yirmi yıl falan mı oldu? Olmuş mudur? Olmuştur herhalde. Olmuştur. Peki hatırlıyor musunuz altı şarkısını? Sevdiğim sayı altı şarkısını. Sevdiğim sayı altı. Senin iki elin bir burnun var. Bir elinde tam beş parmak var. Dört ayı var iskemlenin adının yerini tutamaz. Hiç. Ya var ya. Vallahi işte. Bravo. Helal olsun ya. Vallahi helal Hem güzel yani. bir ses hem güzel bir şarkı. Güzel ya, bir. Ya harika sesle söyledin ya. Sabah sabah. Yok canım, gene gene büdünün sesinden iyi yani o yüzden şey yapmayın. Ne? <gülüyor> ne verelim? Size ne, ne, ne verelim? Ne, ne istersiniz? istersiniz bizden? Neyin eksikliği var hayatınızda? Ne var sizde? Ya bizde biz, de, biz, biz de de her şeyi artık. Ha her şeyi ayarlayacağız. Ne istersiniz bizden? Bir miktar Ay ayırdığımız bütçemiz vardı onu sizin isteğinize göre yönlendireceğiz. Ay bilemedim ki. Ya birden sorunca insan da hazırlıksız oluyor değil mi? <gülüyor> vallahi. Mesela iPad ister misiniz bir tane? Ay istemez miyiz? İster istemez. Veremiyoruz. Veremiyoruz <gülüyor> efendim <gülüyor> durumumuz yok maalesef. <gülüyor> o kadar veremiyoruz. Ama yeni çıkacak olan iPhone'lardan eğer isterseniz şayet. E, hani sıraya falan ben gir. Ay isteriz. Veremiyoruz. Ve onu da veremiş. <gülüyor> Hiç kimseyi tanımıyoruz o konuda da. <gülüyor> ne verebiliriz ne verebiliriz. Peki, Hadi bir düşünün. Kod ister misiniz? Ay ister misiniz? İster misiniz? Ne ne onu da <gülüyor> soğuk. soğuk. Biz ne yapacağız? Allian var benim evde. Fazladan bu Allen takımının güzel kalan bir tane şeyi var. Onu ister misiniz? Kullandıkça bizi anarsınız Allian takımından. Eee isteriz. Hani bu bir şey soracağım. <gülüyor> Allian takımı ne biliyor musunuz? bilmiyoruz. Ya bu Aa, çok hoş. Takımdan da değil. Bu İsveç marazası var ya mobilya aldığımız. Oradan mobilyaların içinden çıkıyor alienler sıkıştırmak için çok fazla var bizim evde üç tane falan verebilirim. E, i̇ster miyiz? İstemeyiz tabii ki. Onu istemiyor. Ba onu istemiyor. Onu <gülüyor> verebiliyorduk. Sizde yani verebileceklerimizi istemiyorsunuz, veremeyeceklerimizi. Ama Fahir dedi çok güzel bir şey. Tamam Hı. o zaman şey yapalım bir, bir e, biz kendimizden kendi, kendi ja, jabımız jabımızdan o zaman bir gün şey bekleyelim. Gaga Manjero'ya davet edelim. Evet size bir Gaga Manjero tamam, gecesinde tamam. İşte en gündüzü. Güzel en güzel hediye ama orada canlı müzik yapacaksınız sevdiğim sayı 6 ile. Tabii ki. Bir de masa masa bir elinizde tef olacak masa masa dolaşacaksınız <gülüyor> sevdiğim sayı 6'ı söyleyeceksiniz sonra da bir köşede ağlayacaksınız. O gecenin haslatı benim. Tamam peki Aha. çok teşekkür ha Bir de hasılattan pay. <gülüyor> tamam Tabii, çok tabii güzel. ki mantıklı, <gülüyor> mantıklı, mantıklı. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizi ben yayından sonra ararsanız tekrar müsait olup e, tamam. ayrıntıları anlatır size. Çok teşekkürler. Tamam, teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. devam. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar devam ediyor. Ruhusunlar efendim. Ee, teşekkürler. Öncelikle... E, Türk kahvesi işinde yapılan yayının tadına da ayrıca doyum olmuyor Sevgili dinleyiciler kusura bakmayın da e, biz biraz Türk kahvesi şöyle öpürte töpürde de içebilir miyiz yani kimsenin canımı çeker çekmez mi artık ona durumu olan var mi? olmayan var diye hamilesi var bu işin affedersin ama hamileleri de zararlı diyorlar ki zaten içemez Hiçbirisi zaten de lazım. De içemez de her değil. tarafı evinde kahve olsa içemez İstemez ki <gülüyor> Hayır, bir tane daha bir yudum alayım sevgilim o kadar güzel kısmına geldik ki yani o Allah hani, tad almıyordum ben de şu nispet yapmaya başlayınca bir tadı da, daha güzelleşti. Dada da, yani. da bir ayrı geliyor. iç iç. Ah, Zeynep kızımıza da teşekkür edelim. Elleri dert görmesin. İnşallah ne derler? Ee, onu istemeye geldiklerinde dedi güzelce daha, güzelini, daha yapsın. güzelini yapsın. Tuzlusunu yapacak tabi o zaman damat diye. Ama o ne kuru şeyler ya. Dünyanın Hala en silkin adetlerinden Hı. Ama o anlamını biliyorsun değil mi? Şimdi ne yani tuzlu ses olsanı, etmezse, se hiçbir şey ses Demek etmez. ki evin içinde böyle sıkıntılar olduğunda da ne oluyor ya bu tuzlu falan diyen adam çünkü yarın öbür gün her şeyi çevresine duyuracaktır. Diğeri kol kırılır yen içinde kalır. Mi? Ha o mu yani? O. Bu mu bu mu yani? O. Için, Oradan da ona... mesajisi o iğrenç şeyi içmek zorunda adam. Ya mı? bence onun altını doldurmak için öyle bir şey yapmışlar ya, iğrenç bir şey yapmışlar ya. Adamın da saf tabi gıkını çıkarmıyor. Neyse. Belki de bu şey içindir ya, ne derler? Hani eskiden herkes böyle flört ederek evlenmiyordu. Hı -hı. Görücü usulü. Hala öyle bir durum var ya. Birisini getiriyor. Kızım bu adamla evleneceksin diye. Kadının o adama yapabileceği son gıcıklık. <gülüyor> yani. Ondan sonra. Ne canım çıkıyor. esas son gıcıklık değil yani. Ondan sonra esas. Ondan sonra zor. Bir biraz. bakıyor. Oradan bir. Görüyoruz kendime... gazeteleri bir gıcıklık yaptığında neler olduğunu. Ya sen de haklısın aslında bir taraftan. Bakınca da yani Tabii kimsenin kimseye gıcıklık yapmadığını, herkesin sevdiğiyle evlendiğini hayal edelim biz. Evet yani kimsenin kimseye gıcıklık yapmadığı bir ortamda. Bir dünyada. Öyle bir dünya özlemi içerisindeyiz. Pislik, gıcıklık böyle. Onu da gıcıklık da gene yapsın ama şaka gıcıklığı gibi. Ha yani böyle hani hafif sindirlendirmek Size için de çok böyle. Takılsın. Takılsın. Ha takılmaca yani kimsenin bilmiyor. Onda durumda. da ara ara sorsun. Kız, kızmadın değil kız, mi? Kızmadın, yani, kızmadın, kızmadın. kız, kızsa kız, özür dilerim. Orada da hemen özür dilenebildiği bir ortamda. Ne kadar güzel. Yani ne dinliyorum. güzel bir ortamlar çiziyor. Şurada daha iki tane haber söyleyecektik söyleyemedik. Dünyanın en zenginleri belli oldu bir taraftan. Neyse onlar hiç işimiz değil aslında bizim. Bizim işimiz ne? Şu Se listelerden birinde bir gün benim adımı görürsen. O zaman var ya yani iki ben, elim yakandadır. O listede ismim çıkıyor ve ondan sonra şey gibi yıllardır bu listeye girmemek için çok uğraşan müthiş Türk... Bu yıl gaflete <gülüyor> düştü <gülüyor> ve en zenginler listesinin 16. sırasında e, bilmem kaç milyar dolarlık servetiyle yer aldı. Yer aldı. İşte kim Kim bu Gözlerden uzak bir sıradan bir hayat süren bu milyarder işte falanca falanca Ankara'da yaşıyor. Falan aldığın, aldığın ahı ben sana söyleyeyim. Hayat boyu iki yakan bir araya gelmez. Çünkü Yo, iki tane bir beddua olmaz. vardır bak bu dünyada. Bir Birincisi Bayerönç Bedduası, ikincisi Oktay Demirci Bedduası. Oktay Demirci'ninkinden korkarım. Bak Oktay Demirci'ninkinden kork. Ben çok beddua etmem ama ettim mi de yani ah edeyim diyeyim. Yani beddua demeyelim. Ah ederim. Dinleyicilerimize de Oktay Demirci Bedduasında çekinmelerini D tavsiye, tavsiye ederim. ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Hiç kimseye karşı bir şey yoktur Oktay'ın. Yani özellikle ama bazen... dinleyicilerimizi çok sever. Ama Yerin, bir şey olursa bir şey olursa da gözünü budaktan esirgemez zar Ki durduramıyoruz da öyle bir şey oldu zaman. Ne herhangi bir süt kesme durumu yok. Ve dua edeceğim dediği anda aman Oktay yapma, yapma falan filan içinden etmiş bile et, oluyor zaten yani, çoğu zaman. Yani çok geç kalmış bile oluyoruz. Vallahi Bu konuda de, konuşmak istedikleriniz varsa bir gün yani getirebilirsek ıh. yayına getirelim anlatsınlar üst yani. üste gelin. Bir olay da değil yani. Şey gibi artık adamın böyle şeyleri falan demonları mı onları salıyor üstüne. Vallahi tak so tak tak tak tak. Arka arkaya ve yani söyleyeyim en geç 3-5 gün bir hafta içerisinde. Çok da bir şey... Baş, olaylar başlıyor. Başlıyor, evet. Ne kadar süreceğini de artık Oktay'ın o anki siniri. Yani o işte zaman içerisinde onun demonları tatmin olduktan sonra... E, Oktay Demirci tatmin olunca, yani içsel tatmin diyelim ona... Hı, o, neydi, yüreği soğuyuncaya yürü, kadar, yüreği ha, ha, Yüreciğine yürü, yürü, hafif o bir ımılımıl hale geldiği zaman o zaman kesiliyor. Senin bedduanın etkilerini ben bilmiyorum. Benim bedduamın etkisi çok, benim nadirdir, nadirdir... <gülüyor> Yani ama üzerine çalışıyorum. Öyle söyleyeyim sana. Benim mesela zayıftır ama, e, ama gözle, gözle şey... görünür etkisi vardır C benim bedat. Sen, sen her şey be dua ediyorsun. Şey. Şişmanlatma art be da değil de büyü gibi bir şey. <gülüyor> diyorum ve o kişi 3 yıl içinde 5 yıl içinde resmen o bezale mi geliyor? Albunda uluruyor. Yani iyi. Bu da yani bundan da korkan var. Bence vardır. de bundan da korksun herkes korksun ya. Aman ona bulaşmıyor. Mesela ben olur. şu anda korktum yani. Yani benim öyle bir özelliğim vardır. Ben sana bir liste çıkarayım istersen. Yanında gramajlarını da yazayım. Ne, neyin Be Bedduğumdan sonra ne, ne kadar, kadar aldı? Kim ne oldu? Bir örnek vereyim. Neyse onun... <gülüyor> isim vermeden <gülüyor> i̇sim çok... o şişkolar <gülüyor> kendilerini biliyorlar diyelim <gülüyor> buyurun efendim Buyura, buyuralım. modacı Rıfat Özbey'in davetlisi olarak Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen özellikle de bu mevsimde gelen çünkü çok ucuz demişler Tabii canım. özellikle ikimiz Rıfat doğru. Özbek'te yani dünyaca ünlü modacı 3 kuruş farkını ödeyemedim mi mevsiminde getirsin durumları Sadece. yok Ege'cim durumları yok evet. herkes anlıyor ki işte bak kafa Tamamen maddi. Modalcılar tamam. zor durumda. Zor durumda. direnemiyorlar. Eskiden Onu... bir giydiklerini atarlardı bir daha giymezlerdi. Şimdi herkes yıkıyor temizleyiciye gönderiyor. Söküğünü dikiyor. Söküğünü dikiyor. Zaten Rıfat Özbey'in bir şeyi var lafı var biliyorsun. Ne diyor? Ne diyor? Kirli, kirli giy sökük giy ama pis giyme dedi? Yırtık giy sökük giy, giy kirli giyme. Kirli giyme. Kirli giyme. Yani Rıfat Özbey kşedin aşikarşı son demiş 3 senedir bana yırtık şeyleri getiriyorlar. Bunu düker misin diye. Yani ben terziye dönüştüm. Modacı değil terziyim artık. Bunu küçültür müsün? Bunu yandan biraz hmm. açalım. Kilo hmm. aldım. Buna pens yapalım. Pens. Pens ne? Onu tam bilemeyeceğim. Herhalde Neye böyle kısmı. yapılır. Eteğe mi yapılır mesela? Valla eteğe de belli olan her şeye pens yapılır gibi geliyor ona. Ha bana. içeriden o zaman şey yapıyorsun. İçeriden. Belini oturtmaca. oturtmaca herhalde pens dedikleri öyle bir şey. İçeri bir parçasını alıyorsun da sanki dışarıdan kompili geliyormuş gibi gözüküyor aslında. Katlamak gibi mi? Ha katlamacılı bir şey gibi. İçer böyle katlıyorsun buradan. Yani içine. bizim bu futbol konuşmamıza döndü şu moda konuşması. Ben dediğin böyle içine şey yapıyorsun. Ofsa ya o diye içine. gibi bir şey. Yani onun içinde böyle bir şey yapıyorsun oradan gidiyorsun. Ee, neyse Kate Kate sevgili Kate dediğimiz. Ki hangi Kate? Kate ne olabilir? Mano Kate... Kate Hudson, Kate Winslet, Kate Winslet, ee, Winslet. Ee, <gülüyor> Ondan sonra Kate, Katie Holmes, Kate Holmes, Katie Perry, Katie Perry. Yeterli. Yeterli ama tabii ki Katie Moss. Aa! Sevgili Katie Moss geldi. Hoş geldi. Geldiği gibi de 70 bin euroluk halı aldı. 3 tane evli gumasun milas halısı. Geldiği gibi 70 kilo aldı deselerdi onu çünkü. Yo bir... ben şu anda onu bikinili görüyorum. Evet. Ee, maşallah iyi yemişler yani baya baya yemişler. Hafif bir ayvacık göbek bile olmuş yani. İkbar ya tüm mankenleri sıskaya çeviren kadın mı? Evet ama şimdi kendi nasıl yemesini biliyor. Nasıl yem... Ağzının Gizli, tadını nasıl biliyor. Nasıl Vallahi. biliyor sabah akşam rakıları mezeleri böyle böyle içmesini biliyor. Normal balık söylemiyorum sırf mezelerle duyuyorum ya ama en, ne meze ya? Yani. Ekmekle yiyor tabi canım o karidesin şeyine tereyağına bir yapla, pabuç yani. gibi ekmeği bonuyor Lafat, ekmek söyle ekmek diye kızarmış istiyormuş onu yani yalnız hamilesi var bilmem nesi var egecim Doğru. şimdi yani herkes yapacağım. bizim dükkandaki gibi karides deposunda yaşamıyor. Ben muhakkak her gün bir evin karidesimi yerim yani gençliğime sırrı diye de bunu şey yapacağım 96 yaşında baba olan adam var ister misin? İsterim. İyi. Ne, yani ne o adam babam <gülüyor> Bu deden, adamdan çocuk istiyorum. Babam gazı ölmüş. <gülüyor> ya Hindistan'da e, dünyanın en yaşlı babası 96 yaşında. Ya adamın e, hakikaten e, gazetelerde görünce benim bir asaplarım bozuldu. Karısı da 52 yaşında. Şimdi hakikaten e niye konuşayım. esas re rekor karısında değil mi? Niye canım benim annem de beni 45'inde doğurdu. Söylettirme beni şimdi. Arada bir kuşak var. 7 yaş arasında. fark var canım. Ha adamla. Kadar. Hayır şey yani yok ya. Annenle kadının arasında da o kadar şey var. 52 yaşta doğurmak ne demek? Esas kadının e ben, de, yadın... işte, ben de 45 yaşında doğurulmuş bir adamım diyorum. Ben diyorum ki 52-45'ten biraz daha büyük. E, baya şey. baya daha büyük. Ya yani ne kadar daha, daha, daha büyük? Ya yani 7 yaşta nedir ki 45'te yani? Yüzdeye vursan o bile bir şey etmez yani. O bir 30 yaş üstünden sonra oğlumlu her yıl, mu oğlumlu konuşacaksın diye o kadar çarpılıyor. korktum ki 35 yıl fark var gibi bir şey düşün ee, daha önce rekoru da kendisine aitti 3 sene önce gelin gene... <gülüyor> efendim ben... Duramıyorum dedim. <gülüyor> yalnız adama demişler yani ne yapıyorsun falan diye gençliğinde yediklerine borçluymuş. Adam gençli... bir zamanda çok yedik şimdi biz yediriyoruz valla eğer söyledikleri doğruysa hakikaten ben böyle bir bağırsak sistemine veya daha doğrusu sindirim sisteminin hastası oldum bir de durumunun da hastası oldum günde yarım kilo badem 3 kilo süt ve yarım kilo tereyağı ile besleniyormuş. O sıra sıra dolaşıyor. Hayat. 96 senede. Ben pislikten başka bir şey bilmiyorum. Ama demiş hakikaten... Sütün zun... de özellikle soğuk içiyorum. Herkese <gülüyor> ıstıram olmak için. Ama adamı bir gör Ege. Adamı bir gör. Ne aradın fotoğrafını? Aradın fotoğrafı Yani sen ürkme de ben ürktüm zaten yeterince. Ürkülür mü yoksa üzenilir mi? Vallahi tabii bir özenli tipine özeneceksen çok şey değil de yani o yaş. Diz mi duruyor yoksa şey mi? Ha dinç görsen 75'ten yukarı göstermiyor Ege. Vallahi ben bile şey oldum yani. <gülüyor> Vallahi şöyle bir bakınca kanım kaynadı. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya <gülüyor> böyle bir yer, ya bir bunama yok mu adamda? Hiç? Bunama mı? Hı -hı. Sence bunamış adam şey var mı? Evet hani ne oluyor bizimle ne, böyle bir ya, çocuk ya, yok istemiyor muydu, istemiyorum muydum diye şey kaç çocuğu varmış bu adamın? Bu adamın Çünkü mı? Çünkü 93 yılında ya yani 93 yaşında bir çocuk 96 yaşında bir çocuksa aradaki 90 yılda da boş durmamıştır herhalde. Yani yılların acısını son 90'dan sonra çıkarıyorsa bilemem ama yılların acısını çıkarmıyordur canım yani bunların e, yani onlara rakam vermemişler ama. Bu en az bir 10 tane falan karısını görmüştü. Ben sana söyleyeyim yani. Tabii, bu da bitti. <gülüyor> Kaldırın bunu. Sıradaki diye. Bana genç getirin şöyle 50-55 yaşında diyor. Yani e, tahmin ediyorum var. Arkasında çünkü ordu gibi bir şey var. Ben onu köy halkı zannediyordum. <gülüyor> çocukları da olabilir yani. Tahmin ediyorum Arkadan çocukları da. kendi köyünü kurmak, kendi neslini kurmak işte böyle. Kendi yattığı uygarlığını kurmak. Aslında her şey öyle başlamıyor mu? İnsan her şeyi önce aileden başlıyor. Tabii. Sonra ne oluyor? Kendi mahallen, kendi köyün. Ondan sonra il, ilçe. Yavaş yavaş. Pardon il, ilçede sıralamayı şey yapın. Küçük bir kontluk artık bir şey derken. Yattığın yerden hiçbir şey yok. Ben burada diyorum abi monarşik yapı canım bu da yattığı yerden. Olursa. Nereden? Ama kalkmadan. Yattığı yerden evet. adeta hiç kalkmamacasını. Adeta bir uygarlık kuran, kuran adama burada şapka çıkarılmazdı. Orada ne şeyler vardır ya. yani. Ee, o kadar çocukların arasında ırk Hı. farkları bile vardı. Farkı Bunlar bu, bu seri böyle çıksa, Bunlar daha böyle sarısın uzun. Bunlar mesela kısa tıklas. Çok güzel bir şey olur. Orada Onlar aralarında kaynaşırlar, melezleşirler falan. Bu adam yürür gider. Kaynaşırlar, melezleşirler falan. Yüz yıl sonra hepimiz bu adamın boyunduruluğu altında yaşarız vallahi. O resim var ya hepimizin önünde duracak. Sen vallahi... şimdi gazetede bakmaya ürküyorsun. Vallahi, Salonunda hakikaten. duracak. Karanfillerle falanlı falanlı efendim. Böyle ister. Yani yanlışımız olursa çünkü genelimizi <gülüyor> bulur derler. <gülüyor> e hayırlısı olsun. Tebrik ediyoruz kendisi. Mutluluklar diliyoruz. Biz de tebrik ede ede bitiremedik ya. Yani herkes onu herkese güzel bir tanı yaşamış. Bir günde bir birileri bizi tebrik <gülüyor> etsin. <gülüyor> Bu lafın buraya bağlanması kaçınılmaz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turası modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar Fahir bey. Buyuralım canım hemen buyuralım. Ee, şöyle bir saatime bakıyorum ha 9:35. Yani şeyin milletin parasını milletin parasını konuşacak kadar yeterince vaktimiz var diye dünyanın düşünüyorum. En Dü dünyanın en zenginleri listesi. Dünyanın en zenginleri listesi. Bu senede girme yeni yani. başardığım liste. Evet. Ama dünyanın bugüne kadar yaşamış en zengin insanı kim diye yani kendisi mefattetmiş de olabilir. Tamam. <gülüyor> Yani ona göre. bunlar ee, e, vardır o zaman. bunlar mira bunlar? Güzel yaklaşım Ege, güzel yaklaşım. Bugüne kadar kim olduğunu belki ilk kez duyuyorsunuz ismini. Mansa Musa Mansa isimli. Musa. Ee, takma mı Mansa Musa? Mansa Musa takma mı? Yani, Vallahi önce bir tipe bak. Bakayım Sağdaki, üstteki çizim olanı. <gülüyor> bu, bu adama, <gülüyor> bu adama isim dikkat. İsim takacak adam. <gülüyor> Daha, Daha da olmadı. olmadı. <gülüyor> ee, şimdi şöyle söyleyelim. Kendisi 14. yüzyılda Batı Afrika'da hakimiyet süren Mali kralı Mansa Musa. Ee, zaten onun şey adresi de var. E Masamusaetmalin.com um. <gülüyor> diye güzel. Ee, i̇ncelemişler yani şimdi o zamanın parası inan bu zamanın parası arasında ne kadar olur diye bir numara yerleşmiş ve e, doğum yılı 1280 serveti 400 milyar dolar bugünün parası inan. Ondan sonra ama yani tabii ki. E o dönemde yaşadığı için o kadar parayla gene çadırdan çıkıp kabahat <gülüyor> eti <edip gülüyor> gecenin bir baktığı odasına dönmek <gülüyor> zorunda kalıyor. Yok yani şimdi o dönemin şartlarına Belki göre de. altın bir kasesi vardır. Yani işte altın kase. Tersiye getirin diyordur yani. Yani yan tarafta duruyordur gene bir şekilde. Gene yani ben rahatım ben bakıyorum e, diyor. İşini görüyordur. Neler neler kimler kimler yani Bill Gates 12. sıradan anca girdi o da İTKK anca girdi. Hadi canım. E tabi canım çünkü liste başında böyle. Bill Gates ülkesi... zaten uzun zamandır o listelerde şey hatırdan gönülden koyuluyor yani. O bir tane e, telekomünikasyon devi var Meksika. Telcomunication yeah. Ne onun adı? Vardır o listede daha yukarıda bir bak. Bakayım. Yok. Onun ismini öğrenemediğimizden hiç beş kuruş. O adamı bir kere geldi galiba Türkiye'ye de bir şeyler aldı gitti. ne Bizden aldı? unutmuşum diye döndü Vaa Öyle bir şeyler hatırlıyorum ben de tam adını hatırlamıyorum. ya yani Gene tabii değerli bir abimizdir yani istese. Ki. yani ki. Bizi cebinden çıkarır. Bizi mi? Bizi derken. Beni. Yani Mesela seni rahat çıkartır. rahat <gülüyor> çıkarır yani. Beni çıkarması biraz zor da bir zaman senin. biraz zaman alır. Seni şakmak cebinde hani böyle yani, parmaklı birkaç defa şey şöyle yaparak. Şöyle biraz kandırtarak rahatlıkla. Beni fut diye çıkarır. Valla. Oktayı o zaten arka cebine koyar. Öyle devam eder hayatına <gülüyor> Oktu takılır. Oktu bırakır. Neyse. E, Zenginin malıları sürdün. Çenesini yorar. Başka yani işte, kimlerin ne kadar? Ama kalacak? rakı felada. Hep ölüler mi? Valla ölüler diyarında gezdik. Valla asabım bozuldu. Öl... Buradan da anlıyoruz ki kefenin cebi, cebi yok. yok ya. yani. Egeciğim ne güzel. Bazı işte... Ne oldu o paralar? Ne oldu? Ne oldu? Yok. işte, çarçur oldu gitti. Onların torunları çatır çatır çatır yediler. Bu ailelerin çoğunun artık ismi şey duymuyor. Bugün e, Man'ın neydi adamın adı? Mansa Musa'nın illaki bir sürü evladı olmuştur. Bir sürü şey oldu, olmuş. tabi. Ve şu anda çoğu... Haç sefil geziyorlar. Haç sefil geziyorlar tabii ki. Yani. Bir tane işte eski araba almış. zamanda Mansur Karısını Mustafa da. şöyle laflar ediyordu. Bu benim torunumun torununun torunu. E ne oldu? Ne oldu işte aç. Onun torunu aç geziyor e, aç şu geziyor anda. Aç geziyor işte. Aç geziyor. Belki dediğinde haklı çıktı ama bir sonraki toruna beş kuruş yani, kalmadı. Dediciğim dediciğim diyorlar maalesef dedelere geliyorlar. Evet devam edelim o zaman. Şöyle bir, bir şeyimiz var Almanya'nın başı Yenedert'te. ...Panama Başbakanı... ...Panama'yı biliyorsun nerede? Panama oralarda buralarda. Oralarda buralarda denin... ...Güney Amerika evet. ...Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan... ...o meşhur... körfeziyle, ile... bir ne... değil... ...ne... ...o kanal mı? Panama, ...Panama kanalı canım. Panama kanalı. kanalı kanal kanalı, değil, değil mi? oralarda bir körfez de vardır... ...bilmiyorum yani. Ee, Ricardo Martinelli... Dün... ...Kanalımız güzeldir. ...Panamalıların hepsinin söylediği şey. Akşam bir kanala gidelim... ...mangal yapalım. Valla e gitmiş. Şişt <gülüyor> demiş ya. Bizi de demiş yüreğe geçsek ya baby demiş ya. Bizi de alsanız ya baby demiş yani. Ne alakası var dememiş mi? Valla Merkel'e edeceğim. Herkes Merkel'e gidiyor değil mi Avrupa ile ilgili? Vallahi bu şeyi... patronu oğlu. Yani patron içi hatta. Yani böyle şey olur ya. E, Hanım Hanıma, Hakikaten bir de vicdan sahibi bir taraftan. Ee, bir, bir tek onun ülkesinde her şey yolunda gidiyor. Nine Davut demeyi biliyor çünkü zamanı. Zaman, yeri geldiği zaman nine demesini biliyor. Yeri geldiği zaman ne iş demesini de çok iyi biliyor. Doğru. Ee, dolayısıyla vallahi o bakacağız demiş. Martinelli'cin planı yani söz veremiyorum. Biraz yürüye gideceğiniz <gülüyor> varsa üstünde 30-40 euro var demiş. çıkarıp onu sıkıştırmış. Biz demiş, "Euro'ya geçelim. Biz dolarlardan sıkıldık." demiş bana ama. Gide gide de şeyde Almanya gitmiş. Bakalım Almanya'nın ağzına bakıyorlar. Vallahi demiş kadın, "Yeter ya. Neilmiş benim çilen." demiş ya. Yeter. Yunanistan'ı yani, biter İspanyası gelir. İspanya'sı biter Portekiz'i gelir. Bütün ülkelerin dövizle yaşaması bana çok enteresan geliyor bazen. Değil mi? Dövizleyim şu an. <gülüyor> Dövizleyim şu an. Valla ülkelerinin döviz sorunu. Ee, biraz da telekomünikasyon demek Türkiye istiyorum. Türkiye'ye yani. gelse birisi. Ne? Sen başbakan olsan mesela. Olabilir mi? bak bir şey söyleyeyim mi? Böyle farazi konuşmalar yapmayın. Ya. Olabilecek bir şeyden bahsediyoruz yani. Yeri gelir. Olursun bir anda. Ya Kapan Ben mesela hayatım. bütçe konuşmalarında şey yapacağım. Ne kadar işte bütçemiz i̇şte 200 milyar TL falan diyorlar ya. Ben de şey diye konuşacağım kürsüden. Muhalefet liderlerine sesleniyorum. Yeri geliyor bir gece de harcıyoruz. Tabii. Yani. O, kadar, o kadar harcanır yani. Yani harcanır. Neye, neye vermiyoruz ki yani şunu neye vermiyoruz? Riskeli çıkarsın bir gece daha harcıyoruz. Bir yeri yani. geliyor bir gece de harcırız. Geldi adam sana Panama'dan. Hı hı. Sayın Başbakanım falan biz de böyle Panama'yı biraz uzar size ama. Hoş geldiniz. Biz, ben Türk şeyi lirasını... kaldıracağım yalnız ben onu söyleyeyim. Öyle işlemeli kahve takımı o falan işte bu ibrikler şekerlik lokumluk. Adamın bir lokumluk veriyorsun. Adam içine ne koyacak orada? Gidiyor diyor dışına. Ülkesinin şey evresel tatları lokumla uygun mu? O onun oğluna gidiyor. Oğlu gidiyor başka arkadaşına veriyor. O ona gidiyor. Ona gidiyor. 5. elden sonra içine affedersin uyuşturucu madde koyuyorlar yani bizim lokumluğun aslında. içine yani. Benim evet. en, en çok üzüldüğüm şeyler onlar. Ne shield versen o da saçma. Yok ben ev eşyası vereceğim ya. Efendim mesela böyle. Buzda gibi. Beyaz eşya aslında en güzeli. De şeylerle Buzdolabı. şeyle gelecekler böyle o tekerlekli taşıma arabaları var ya. Ondan sonra öyle efendim falan diyor. Öyle lap, lap, lap, size, lap, de, getireceğim. size layık değil ama. Yani işte ev eşyası hem işini görsün hem şey yapsın. Mutfak ya robotu. Işte... Katı meyve sıkacağı mesela. Aynı öyle işte tost makinesi. Adam yani şey almamıştır evine ihtiyacı da var. Tabii Aa ki. ne güzel denk geldi daha. Ben, ben zamanında bunun şeyini çok çektim yani. Herkes alır diye bekledim kimse almadı Katı yani. Katı meyve sıkacağını mı? Katı me meyve sıkacağı bir resim bile olmadı bugüne kadar inanabiliyor musun? Hadi ya. Şu yaşıma geldim. Aslında ne kadar güzel bir alet o. Böyle mutfak tezgahının üstünde hep durur o. Hep durur. Hep bakarsana. Bir gün bende bir şeyler sıksa evi. Bir noktadan sonra onun ne olduğunu unutuyorsun. Öyle bir duruyor. Ama o sana bir güven veriyor biliyor musun? Evinin şeyini hissediyorsun yani böyle e, teknolojik olarak. Mesela çok kalite televizyonu olabilir. O o kadar şey yapmayabilir ama mutfağa girdiğinde... Hakikaten dostla Kuzunun güven. aletleri gördüğün zaman mutfak robotunu göreceksin bir taraftan. Yani, onu Ve onların çalışmadığını bilince daha rahat edeceksin. Tertemiz duracak onlar zaten ilk günkü gibi. İstesem yaparım ki diyerek yani. yanından geçeceksin. Yani o, o şey olması varlığı yetiyor. İlla kullanacaksın diye bir kaydı yok. Sen söyle canım ben başbakan oldum. İşte adam biz geldi. Türk yarısına geçmek istiyoruz. Bakalım şartlarımızı koyalım ortaya. Kısmetse olur neden olmasın her şeyin başı. Niyet önemli iyi niyet de Getirin geldi. Giterin kendi paranızı veya dolar mark gibi bir şey getirelim bozduralım mı? Ben öyle tabii canım kur mesela ama şöyle diyelim ki mesela bir e, e, şey e, Türk lirası diyelim ki 3.37 e, euro olmuş o dönem. Yani, ya hay, senin döneminde benim dönemimde 0.5. Yani, Sen Türkiye enflasyonu düşürmüşsün, şey, Türk parasını arttırmışsın. Hı hı. E 1 TL dedim 3.37 euro dedim yani. Yok. 1T'de bir... 0.5 Euro'ya denk geliyor gibi bir şey yapmışsın sen. Ha. Coşturmursun. Coşturdum bir yeri yani. Geliyor, bir gece de harcıyoruz politikası ha, ha Evet bir yeri geliyor bir gece de. Ama mesela 1.56 ya. Hı -hı. Mesela 1.50'den bozarım ben. Çünkü mesela gece vakti falan şey oluyor. Ben bu saat saatten şeyler kapalı. 1.50'den bozarız derim. Ya oradan da de tabii bir en azından %10'luk. Muhalefete itiraz ederse peki oradan kaybımız var Sayın Başbakan dediğinde. La diye belgeleri çıkıyorum. 1.56 idi ben 1.50'den bozdum. Kim ne diye böyle bakar muhalefet Orada çok part. bah, Muhalefet parti böyle bakıyor. Ne oldu kızardın cicim? Yeri Cizimi. geliyor bir gecede harcıyoruz. Vesel yani. kürsüye vurursun yumru. Yumru vurdum. Zaten oraya özel yumuşak şey yaptıracağım. Yani yumuşak ahşap. İyi ses getiren ama elimi falan acıtmayayım. Çünkü benim üçüncü günde başbakanın elimi kırması herhalde hiç hoş karşılanmaz diye düşünüyorum. <gülüyor> o zaman işte gene euro yükselir. Yani. O. Tam tam bir şey yakaladık derken yapar olarak. mısın diye mi soruyorsun? Verir misin adamlara para? Ya veririm nasıl olacak? olacak? Burada mı basacağız? Nasıl yapacağız? Ya bu, burada basacağız tabii canım. Yani. Siz ben kendiniz siz... basmayın bir kere. Akşamleyin siz ara... kendiniz hiç basmayın hiç şey yapmayın. Her şey bize diyeceğim. ait. Her şey ben ararım hemen akşam Merkez Bankası'na. Ne kadar basıyoruz, şu kadar basıyoruz. Efendim mesai bit. Tamam mesai bitmiş. ...ben yarın kargoyla da gönderirim... ...kargo, kargo, şey kargo gönderir. parası da bize ait olmak üzere... Tabii. ...ama tabii ki Muhalefet çok... ...muhalefet itiraz ederse... ...peki onların parasını, kargosunu niye biz veriyoruz derse... Daha, ...bir saniye... ...bir saniye... ...ben kargo parasını biz mi ödeyeceğiz dedim... Aha. ...karşı taraf diyecektim... ...karşı taraf ödemesi suretiyle... İşte bu devlet işlerinde en ufak bir hata, hata... ...böyle döner... ...işte o zaman... ...çünkü benim e, geleceğim söz konusu... ...yemin ediyorum... Bir yani anda şey %70-80'lik bir şeyden bir anda %10'lara düşerim hiç hoşuma gitmez. Mi? Benim korktuğum ben şey diye açıklayacaksın zannettim. Kargo parası nedir ki? Yeri geliyor bir, bir gece gecede daha harcarız diye. Ha, yani o kadar Öyle da. Böyle bir cevabın var. ben kesinlikle tutumluluk esastır bizim hükümetimiz döneminde. Ben de o yüzden çok rahat ettim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ve, Sayın Başbakanı. Ve, müştak Başbakan. Teşekkürler. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Radyo Tunesiz Modern Sabahların son dakikaları sevgi dinleyiciler aramızda faillle az önce küçük bir değerlendirmeyapmış. Gerek esprileri gerek sohbetlerini gerek şakalarıyla hakikaten de güzel bir program oldu dedik. Peki neden bu espirlere şakaları programımızın son dakikalarına taşımıyoruz diye düşündüğümüzde vakit kalmadı diyerek konuyu bağladık. Ama belki de biraz vakit vardır sevgi için. Espri için, şaka için. Hoş geldin. Yani Her şeyde hayatta espri değil. Bu arada sevgili dinleyicilerimize ciddi bir uyarı. Beliniz bükükken öksürmeyiniz. Vallahi bir bel ağrısı sevgili dinleyiciler. Yani şu anda yarının fantoşluğunu şimdiden yapıyor değilim ama... ...iki büklüm zor geldim stüdyoya. Öksürmeden mi şey oğlum? Vallahi tam benim eğikken bir öksüreyim dedim. Niye belinle de eğdin sen sabah sabah? Dün sabah dün. sabah niye ben belime <gülüyor> Şöyle belime bir çukur vereyim dedim. Olmadı yani... E, denk geldi ha, yani o an. Yaptığınız bir... işleri düşünüyorum sabahtan beri hiç eğilmemizi gerektiren bir şey olmadı. Vallahi niye mi eğildim ki ya? ya? mesleki bir şeyimiz yok yani eğilmeye karşı. E can... bir şey mi düşürdün acaba? Öyle bir şey Öyle mi oldu? Öyle bir şey mi oldu? Şey... Demek ki bir Herhalde şey. Herhalde bir şey düşürdü onu almaya kalktı. Yoksa durduk yere ben niye affedersiniz o pozisyonlara sokayım kendimi. Hemen ufacık şey yapayım hiç üzülmesinler. Burada e, tabii ki markaları şey yapıyoruz ama bilekleri kullanıcıları çok utanıyorlarmış. Neden utanıyorlarmış? Eee hmm. Toplantı ve kokteyllerde cihazları gizli kullanıyorlar böyle kenardan kenardan. yan bir zaman da çok havalıydı ya bu. Evet doğru. En yani, havalı telefondu. Ya yani 2-3 yıl öncesinde hakikaten böyle, yani bunun yani bunun mailleri anında geliyor ve yani bunun şifresi kırılamayan tek şey diye geçiyordu. Bu Blackberry'ler ilk çıktığı zaman şey havası vardı. Cep telefonunun ilk çıktığı zamanlardaki gibi. Ya yani iş adamları falan alacak herhalde. Yani. Borsacılar falan alacak gibi bir şey vardı Blackberry'nin. Öyle bir durumu vardı. Şimdi ise biraz şöyle bir sıkıcı görünümü mü var nedir Oo, esprisi o, o, tam anlamadım bilmiyorum gerçekten kullanıcıları şey mi yapıyor ama gerçekten utanıyorlarmış hakikaten bir an önce hani kurtulsak şunların sözleşmesi biz bir an önce kurtulsak diye ee, özellikle New York'ta başta New York olmak üzere Ankara ve Çukur Anbar'da da bu yavaş yavaş, yavaş, sinyal yavaş sinyal sinyaller yok. kendilerini vermeye devam ettiler. Acayip zarardalar. Kullanıcılar utanıyor. E bir utançlığı ne kadar? Bir bugün ceket alsam utanarak ki üstünde gururla gezdiğim bir ceketin var. Moral ceketim var. Moral ceketim var. Yani ondan utanarak insan nereye kadar? İnsan Tabii evladından canım. utanıyor durumuna düşse ondan bile vazgeçer ki telefonundan niye vazgeçmesin? Bu dokunmatik ekran yok diye mi utanıyorlarmış? Valla dokunmatik... Üstünde yoksa tuşlar var hani dede, çok dede var. telefonu gibi. Hakikaten mi? çok ha, çok rahat diyorlardı eskiden. Eskiden Hı -hı. öyleydi. Hakikaten klavyesi geniş. Çok ferah hızlı tıkır tıkır yazıyorlardı. Ne oldu? Ne oldu cicim? Ne oldu o hava attığınız dönemler? Bu arada ben buradan birkaç kişiye özel olarak <gülüyor> seslendim. <gülüyor> seslendim. <gülüyor> özür dilerim. Sevgili dinleyiciler sizin de özel olarak laf sokmak istediğiniz kişiler varsa... Her Perşembe saat 930 buçuk arasında laf sokma laf sokma bültenimiz var orada istediğiniz istediğiniz isim vermemek Kimsenin kaydıyla şekilde isim vermemek kaydıyla lafınızı sokabilirsin hatta yani bir kişiye bir laf sokma şeyi bir küçük belki verebiliriz bir hakkınız var şu anda birine laf sokmak istiyorsanız isim vermemek kaydıyla bugün mü hemen şimdi mi? hemen şu anda ve şuracıkta. Hemen şu anda. Tamam. Hemen. da şey olarak. Hemen orada da lafımı soktum diye. Başka hiç kimsenin dinlese onun bile anlamayacağı Belki de ama sizi bir şekilde de rahatlatacak. Sonra sağda solda onda da güzel lafımı soktum diyebileceğiniz. Eğer bir durum varsa. Şöyle bir bakıyorum. Herkes herhalde laf, rahat, bir lafa bakmış laf mı diye, diye, bir, bir adama, adama bakmış, adam mı bakmış adam mı diye. Ama yani bu tabii şey. yeni bir köşe. Yeni bir köşeye de gerekli şeyi göstermek lazım. Önümüzdeki haftadan itibaren biz Başlayacağız. başlıyoruz. Yani Leventler şimdi, çok güzel şarkı katmışlar arşivimize. Aa nasıl bir şey? Gangnam Style. Aa Gangnam Style'la bitirelim bugün o zaman. Ama akustiği. Akustiği mi? Çok güzel olmuş. mükemmel bir gün olacak.